ve ala as-salati al ve as-salatu ves ve ve ve ve وعلى الناس الذي باتت مباركة وحده العالمين من آيات بينات مقام الراحل فمن كان آمنا الآية بارك الله فيك. فبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz sohbet, sohbet muhtaramsız. Geçen cumha sohbetimizde Sanbe için bir mukadime yaptık. Ve nihtatla niyet eder Mekin-i Mükerrebe'ye Bab-ül kadar işaret etmiştik. Muhtemelen Mühimmillah Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin bu alemde ziyaretini murat edenler için Kabe-i hedef verildiğini de işaret eder. Yani asıklar, sadıklar, gönül erleri gerçek müminler, Rabbim Teala ve Tuhaddes Hazretlerini alemde ziyaret etmek istiyorum dedikleri zaman Cenab-ı Hak Celle Hazretleri hedef veriyor. Kim beytini ziyaret ederse aynen beni ziyaret etmiş gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Belveki ati üzerinde duracağım. Sadece peşinen şu iki hadis-i şehitü ediyorum bakınız. Işık e, tutmak için. Halif-i Süleyman'ımız Hadisi Kuside'de şöyle buyuruyorlar. İn men ashaftuhu ve vesakü alayhi ve lem yazuni fi hamsete aalam la Bedenine sıhhat veririm. Rızkını da bol ederim. elinde devamlı daima bulunur. Sonra da ve lem yazuni fi hamsete aalam beş sene geçtiği halde hala beni ziyaret etmezse o fiksa mahrumdur, buyuruyorlar Cenab-ı Allah. Muhtemelenler, Hadis-i iki mühim mülkler, iki mülid hikmet var. Biri, Mevla Velenyezübeyti buyurmuyor. Ehli-i İdmin malumu. Halib-i Zülcelal, Hadis-i Kudsi'de وَلَمْ يَزُوْ بَيْتِي ''Benim beytini ziyaret etmese buyurmuyor da beytini murad ederek velen يَزُوْ beni ziyaret etmezse'' Zatı için böyle de ifade ediyorlar. Demek ki bir kimse, yükünü yüklese, Kabe-i Muazzama'yı kâsı ben yol açırsa, ve bu ziyaretinde Rabbini ziyaret edeceğim dese gerçeği ifade etmiş olur, hakikatte zerre kadar kulfetmiş olmazdın. Evet. Evet. Mühtemelen biri bu. Onun için herhangi bir mümin aktarı arzdan sefer ederek Cenab-ı Hakcır ve Vala Hazretlerinin beytine çıktığı zaman Allah yolundadır. hadis Şerifleri okuyacağız. Ve bu ziyareti bedeninde sıfat varsa elinde harflığı, masraf edeceği parası varsa, serveti varsa, yolda açık ve imkana sahipse, beş de bir yapmazsa, Halib-i le mahrum, o kimse rahmetinden mahrûldur diye buyuruyorlar. Bu tarzmalar, hakikat ve mesele daha iyi anlaşılsın diye, diğer rivayette gelen hadis-i kuskiyle okuyorum. Halib-i böyle buyuruyorlar. اِنَّ Abdan اَشْحَحْتُ لَهُ ve isatü aleyhi fi'l ma'isha sen buyur aleh 5 evvam velayet ilayhi mahrum Herhangi bir kulumun cismine sahat verirsen hadisenin bu defa böyle geliyor Ve isatü aleyhi ki de o de isit buyur dersem sen buyur aleh 5 üzerinden beş sene geçtiği halde eğer bana şefaat etmezse le mahrumu o kimse ilahi lütfundan mahrumdur. Kıyetli kardeşlerim, buradan şu da anlaşılmış oluyor. Mevla servet verdiği halde, sıhhat verdiği halde milyonlar ve milyarlara sahip olup da hayatında Fevza'yı hacı eda etmeden bir kişi vefat ederse, pek iyi alamet değil. Bismillahirrahmanirrahim. Pek hayra alamet değil. Cenab-ı Hak Cedev-i Ala Hazretlerinin büyük evtâfından, hudussuz rahmetinden, in'am ve ihsanından, hatta tevfik ve hidayetinden mahrumiyetin tecelli ve tezahürü oluyor ki, Mevla'ya sığınız, halid Zülcelal'imiz bu bakımdan müminlere hayır ilham etsin inşallah. Hmm. Muhtemelen sunalar, Muhyiddin-i Taberi, el-kıra li-kâsıd-ümmil-kura diye isim verdiği şu eserinde bakınız şu ibareyi de almıştır Cenab-ı Abdillah İbn-i Abbas Hazretlerinden لَوْتَاكَ النَّاسُ زِيَارَةَ عَلَى ذَيْكِعَانَ الْوَاحِيدًا مَا نُوْضِرَ Eğer insanlar bu beyti bir sene hiç Arafat'a çıkmadan tavafetmeden yalnız burasalar مَا <gülüyor> نُوْضِرَ millet ve talim ve cemaat olarak Cenab-ı Hakk'ın nazarından topyakın mahrum olur giderler. Bu da emirliler, kıyametin kurgunda fakr-ı rusul bu da olacaktır diyor. <gülüyor> Ama bugün bakıyoruz, fevç-fevçlüğün iler geliyorlar Rabbimiz'in verdiği imkanlarla. Ömre mevsiminde de değil, yakın cemaat gördük orada. Rabbimiz eksik etmesin. E, Arafat'a çıkanlar da milyonlar olduğuna göre Sadece pasaportlu, milyona yakın cemaat var. Bunları anlıyoruz ki, dünyanın daha epeyce ömrü var muhtemeliler. Yarın kıyamet kopacak diyenlerden inanmayın. <gülüyor> Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem o tedleri, kıyametin kurbunda Arap'a fıkkant bulunmayacak diye buyuruyorlar. Evet. Yani herkes kendi derdine düşecek. Mevla kurusun, arz üzerinde bir tek salim mü'min kalmayacak. Hatta bir hadis şehitler, bir tek Allah diyen kula da rastlayamayacaksınız. hadis sahileri, lafzan Allah diyecekler ama şeriat-i islamiye ile amel etmeyecekler manasında vermişler. Yani Allah diyen kullar inşallah maşallah deyip geçiştirecekler. Yürekten Allah diyen ve Allah'ın zülcelal'e ifaat eden bir tek sert La tajdes, la tawumu saat, hatta la yuqala fil fil Allah, Allah Allah Aziz Efendim, lafsı böyle müterem Müslümanlar, ilim erbapın cama alın, eğer lafsı icare zana hareketlerin seniz, Allah Allah diye kalmayınse kadar dünya ayakta kalır. Ne kadar müterem Müslümanlar, daha ciddi bir manası kılıyor, lahat. Allah'a emanası, yaksını böyle konuşsanız, ünlisilere çıkıp da Allah'tan korkunç bir manasıdır. İslam'ı konuşacak tek tek kalmayıncaya kadar dünya batidir ve daildir. Muhtemelen sınavlar, gençlerimiz yetişiyor, hamdolsun. 350'nin üzerinde İmam Hatifler çalışıyor, Allah'a hamd ediyoruz sekiz vilayetimizde ilahiyat fazileteleri memleketin evladını yetiştiriyor. Küffara rağmen küffara Ramen, üç üzerinde Kur'an kursu memleket evladına Kisabullah'ı okutuyor. Bu Türkiye bize, vatan sakına yaygın olarak 3 dinin üzerinde Kur'an kursu memleketin yumurcaklarına Nur yumağı yavrularına Kur'an okuyor elhamdülillahü teâlâ. Ah hocam, adamın derdi de bu ya zaten. Ne kadar uğraştı bunların dibine tezzap suyu dökmek için, bu filizleri kurutmak için ama yeniden aldığı yürüyor. Aziz Konyalılar, yeniden aldığı yürüyor. Aras. 10 binlerce memleket evladı bugün İslam'ını, <gülüyor> maareten, mübdiyete bağlı okullarda okuyor ve öğreniyor olsun. Evet, Kur'an kursları. Tabii ki 70 senedir de şöyle veya böyle bir kodya yol açmak istemiyorum. Bugün ham olsun müteramimler sadece Konya'mızda eldiye yakın elgilü üzerinde Kur'an kursu var. Bunların derin müsilimde bıraktığında 30 kadar kız Kur'an kursu yedi. Yuva yetişip kuş yapar demiş ecdadımız. Memleketin o nur yuva dualarını okuyorlar. İslam'ı öğreniyorlar, müminedir anne olarak evladını ve yavrusunu mümin ve müslüman olarak yetiştirmek için de daha kızken, kürdükken, yumurcakken hazırlanmış oluyorlar. Buradan şunu anlıyoruz, şafirler saklasalar da, patlasalar da, ortalarından yarılsalar da Allah dinini teyit edecektir, seviyeline kadar. يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُنُرَ اللّٰهُ لِي افرَاهِهِمْ Vallahu nusil nuruhi ve la yerkahu el kafirun. Ye ayuhel lelen yuridun an yus'u nurallahi bi afwahihim. Vallahu nusil ve İki ayet değildir. Tanlar ağızlarıyla mes'a İslam'ı Allah nurunu söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlayacaktır. Kafirler ise meseladır. Fakat evet, Müslümanlar bu ciddi bir olsun. Bu vücdeyle gönüllerimiz ne kadar sığırlarsa hakkımız var. Yüce Mevlamız gücük kimsesini ve yalnız bırakmasın inşallah. Teymetli kardeşlerim, yola çıkan müminin haccı veya umreyi murad etmişse esas mazulumuz ömre bugün için, Allah'ın Rasûlü bu Bahtiyarlar cümlesi için Mevlamanın önünden dua ederek ve Beytullah'a doğru yol alan kimseler için bakınız ne buyuruyorlar? Evet. Elhuzjalü al-umma u wahtullah. Rasulullah ki hacılar ve hamdikler Allah'ın elçileridir. Allah'ın misafirleridir. Allah'ın zamanında ve emanındaırlar. Eşikler ayağına atıp Bismillah, ve billah, wa taalek ala Allah, wa lahu yala kuwa la illa billahin alim aldin bir fotoğrafı yürüdün mü bu Cenab-ı Hakk'ın her zamanında ve Mevla'nın elçileri demek hususi davetçileri, Fasasıdır bunlar. Evet müterem E böyle olunca ne oluyor? İn <gülüyor> se'elu'utu. <gülüyor> ya Rabbi şunu lütfettiğiniz zaman Mevla'nın kılmaz. İstedikleri her şeyi Mevla veriyor onlara. Dualarına icabet eder, isteklerini kabul eder, muratlarına naif buyur. Ve inda'u uciv'u Ellerini kaldırıp, insel yumultu bir şey istedikleri zaman verilir ve in de a uci bu zaman kabul edilir ve in antaq ukh btaalehim müzenler müziye bakınız Allah yolunda harcamıklarının yeri boş kalmaz cemaat peşin olarak kasalarını tekrar dolduracaktır tekrar dolduracaktır. Rama evet. en faktur min hayrîn fevrû yuhlifû. Herhangi bir hayır yolunda, Allah yolunda lilanız kuruşumuz harcanılmış olsa Cenab-ı Hak Celle ve Ala mutlaka arkasından salatini lütfedecektir. Onun için ömrüye gittim, hacca gittim de servetin noksan kaldı, paralarda gidip açıldı diye hiç kimse düşünmesin muhtelabısın ona. Hem âyet-i kerime ve hem de Hâdî-i Şeyh'te Peygamber Zisan Efendimiz, mutlaka o dediği Allah'u züccelal dolduracaktır diye buyururlar. Ve bu terim sınavlar Peygamberci Şahat Öztürk yemin ediyor bakıyorsun. Ve lezi nefs-ü ebil kasım diye diyeyim. Ebil kasım Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nefs yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ma ehellen muhillun vela kebbaru mukebbirun ala şerhü min eleşraf vadilek ve töfeye hac ve ömrü muvade edenler lebeyk allahumma lebeyk lebeyk la şerike leke lebeyk innel hamda ve'n nimeteke vel, vel Veya, allahu ekberu allahu ekber la ilahe illallah wallahu ekber allahu ekber billahi hamdih diye yollara devam ederlerse illa hellele وَتَبَّى بِتَدِّيْهِ حَتَّى يَنْ قَفَامَذَا عَتْرَى Bu tarzmalar, onların beytine ve tektirlerine dağlar, arz, arzın merkezine kadar bütün eşya iştirak ederlerdir. Sesini siz isterse duyunuz, isterse durmayın. Kâbi yolundaki yolcular Allahu Ekber dedikçe, kumlar, taşlar, çakıllar, dağlar, tepeler, nebafat, eşya? مَدَّهَاتْ تُرَابِ Toprağı'ın... Yani altın merkezine kadar bütün eşya tesbih ve tebhî ve tebhî diye yerden eştirak beraber Cenab-ı Hak Celle ve Hala Hazretlerini tesbih ederler buyuruyor. Müteammimiler, ayrıca Peygamber Efendimiz hak yolunda olanlar için şöyle bir müjde veriyor bakınız. Tamsi davati لَا تُرَجْدُ Beş kişinin duası vardır ki Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri nezdinde katkiyet ve reddolulmaz. Birincisi davetül ağacı ve muhtemir hatta yasluha. Hacı müminin ömrüye giden Müslümanın duası evliliğe tekrar dönünceye kadar reddolulmaz. Türk için ve ne için dua ederler? Bu bir muhtemiz olan. Yalnız burada şu kadarını söylemiş olayım. Kazant halal olacak bu tarafından. Yani, hacil kardeşimizin veya önde yapan kardeşimizin kazancı sarf ettiği para, halal kaynaklı olacak Halal kaynaklı olunca, bütün varlık kendisinin tekbir ve telbiyetine itiraf ediyor. Bu kerem sunalar, haç bahsinde, eğer burada olursa, haçtan bahsederken hadî-i okuyacağım, haramdan para temil ederek yola çıkıp ''Ledbeyte Allahümme lebeyte'' diyenlere etrafındaki mahlukat-ı ilahiyye ''La lebeyte velâ şa'deyte'' diye cevap veriyorlar. ''La ve la şa'deyte'' Ne senin lebeyte ne tekmiline ne de iltifat ve ibadetine Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok diyiverecekler. Evet. E hocam yani Bugün faizden alınan paralardan mı böyle? Evet. Onun için zavallı faizci, çok dikkatli olun. Çok dikkatli Faizin bir dirhemi 33 zinadan efettir diye hadî-i okudum sana o Faizin bir dirhemi 33 zinadan efettir. Asaydibilah ya inha ladinamanu ya inha ladinamanu ta kullaha vderu ma bakiya min riba min kutumü miin ey iman edenler eğer gerçekten müminlerseniz Allah'tan korkun deli cahiliyeden intikaleden faizleri bırakmış. Fıllam tefa'u tezenu biharbin min Allahı ve cahiliyeden eden, bakınız Müslümanlar hali, hazır, mümin olduğunuz halde aldığınız ne diyor Devri cahiliyeden intikar eden faizlerinizi, İslam'ı kabul ettiniz. Halbuki o günden kalıp gelmedik. Bunları eğer şayet bırakmazsanız Allah ve Resulüne harga hazırlanmış buyuruyor Cenab-ı <gülüyor> Canım hocam bu asırda da buluşulmuyor işte. Yok bu tarafına var. İlahi emirlerin aslı, ayı, günü olmaz. Hakkın emri budur. فإن لم تفعلوا فبعدن بحرب من الله ورسوله آكل الربا وموكله وشاهداه وشاهداه اذ علموا ذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامه فalan veren yiyen falan falan de ensari Peygamberimiz kıyamet gününde Hazreti Muhammed'in diliyle lanet olacaklardır. Allahu kıyamet Hz. Muhammed'in diliyle huzur-u izzette 124 bin en en en Enbiya'nın önünde adalet şahfası üzerinde bunlar faizcilerdir diye kıyamet olmayacak vuruyorlar Allah'ın Resulü. Camus Tayyip'in hemen hemen birinci dildinin en ön hadislerinden bir tanesidir. Erbabumu i Umut A'lığa bakabilirler. Muhtemiz Sıma'lar hadis-i isterseniz tamamlayayım sabukça Ömre eden ve hadd edenlerin duası reddolunmaz dönüleceğe kadar. <gülüyor> ve davetul gazi hatta yerca. Cihad için harbe ve cepheye giden kimsenin dönüleceğe kadar duası reddolunmaz. Ve davetul mazlum hatta yunsa. Yardım görüleceğe kadar mazlumun duası reddolunmaz. Ve davetul melidi hatta yerca. Hastanın duası kesif afiyet edinceye kadar reddolunmaz. Onun için Peygamber Efendimiz hastaların iadesinde bulunmuş dualarını isteyiniz diye buyuruyorlar. Mümin kardeşiniz rahatsızlandığı zaman hatırını sormak için gittiğinizde hem afiyeti için dua ediniz, kureyi maneviyesini takviye edecek güzel güzel şeyler söyleyiniz, vardığınız zaman fazla oturmayınız, onu rahatsız edip yoracak söz ve lafı uzatmayınız, sonra da ayrılırken kendisinin duası isteyiniz. Zira hastanın duası ve evet, Bir de muhtemel var, bakınız, Sanki bunların en mühimi denecek kadar Peygamber Efendimiz böyle buyuyorlar. وَدَعْوَةُ الْأَخِيْ لِأَخِيهِ الْغَيِّ Bir müminin diğer mümin kardeşine ziyâdî yaptığı dua reddolunmaz. Gece kalkmış, teheccüd namazını kılmış, arkasından elini kaldırıyor, dua ediyor. Ya Rabbi, telem hasta kardeşime şifa lütfen. Kendisi de hasıl. Veya, falan kardeşinin rızkı var, maalesefine genişlik var. Veya, falan sevdiğin kardeşin Kabe'yi senede iki defa ziyaret edeceğin diye aşka düşmüş müştak bir adam, bu zatın da muradını hallediyor. Kendisine hazineyi i kaydında ihsan ediyorlar. İlahi değil, evladına dua ediyor, ailesine dua ediyor, ebeveynine dua ediyor, kardeşine dua ediyor. Muhtemesim olarak, müstakil olarak hadis-i şerif, ''Dua'un lübbi'l-i ahlih anzahlıka yula'ya bak.'' Müminin diyâbi, hümin kardeşler, duası ve dolunmaz. Peygamber Efendimiz bunu işaretten sonra hadisini şöyle tamamlıyor, bakınız. Esra'u hâüle idda'vâ icâbeten davetül ethi bi'e fi'yi bilgayr. Bu beş kişiden kabule en çabuk varacak olan, hatta en çabuk duyulacak olan müminin hümini diyâbi, duasıdır diye geliyorlar da şöyle. Mazlumun duasından da gazilin duasından da, hak ve muhtemir olanların duasından da, hasta olanın duasından da daha çabuk kabule şayan olacak olan müminin mümin kardeşler, riadi duasıdır. Hazreti Resul-i Ekrem böyle buluyorlar. Onun için Müslüman, mümin kardeşine duayı, sureti katiyede ihmal etmeyecek. Muhtemizmalar, Hazreti Ali, Keramallahu Reza Hazretleri, Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerinin huzurunda oturuyorlar. Allah'ın Resulü böyle buluyorlar, bakınız. <gülüyor> Siz şimdi kendinizi Ömre Kapısı'nın önünde tefayı dedin, mükerem Müslümanlar. Yani geçen dersimizde Ömre Kapısı'na kadar geldik ya, Bab-ı Abdülaziz'den geldi şöyle, böyle dolaştık, çifte minareli Bab-ı Selam'ın tam karşı köpüsü, evet, Bab-ı orada hepiniz ihrandıyız, hocamız da size sohbet ederek, ömrenin faziletinden, bazı teyiz ve bereketinden bahsediyor, böyle dinleyin mükerem Müslümanlar. O İran içerisinde Beytullah'ı murad eden kullara Meryem'in etafını Hazreti Resul-i Ekrem'in dilinden duyuruyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin rivayetinde şöyle buyuruyorlar. Men erâde dünya ve ahiyaten Feyer'in mehadel deyip bir kimse dünyayı murad ederse de ahiret'i murad ederse de bu beyti gaye edinerek yola çıksın buyuruyorlar. ''Hocam elim dar'' diyorsun, kol alması için Kabe'yi ziyaret etsin. Bu, Hacı Şerif'i demektir. Elim dar, maişetim kafi değil, farklık geçiniyorum. E, Cenab-ı Hakk'a levâle Hazretlerin Habibi böyle buyuruyor. Dünyalık istemek için de, ahireti istemek için de kişi Kabe'yi muazzamayı gaye edinerek yola sıksın. Rabbimiz borcun varsa edasını muhtedecek, derdin varsa devasını muhtedecek bir muradın varsa husûlünü durdur edecektir. Allah'ın Rasûlü böyle buyuruyor. <gülüyor> Efendimler, biz Rabbini şahit getirerek huzurunu söylüyorum. 35-36 yıldır tecrübe ettik, böyle oldu. Evet. Rabbimizin beytini, dolayısıyla zatının tecellisini tavaf ettikçe daha çok mutfediyor, daha çok ihsan ediyor, daha çok huzur ve suhu veriyor, daha çok el patına mazartılıyor. Rasûlullah devam ederek şöyle buyuruyor muhterim sımalar. مَا اَتَاهُ عَبْدُ يَسْئَدُ اللّٰهَ Bir kul Kabe'nin karşısına gelir, Beyti Şenif'i görür görmez elini kaldırır, dua eder. Bu duasında dünyayı isterse اِلَّا اَطَاهُ مِنْهَا Mutlaka dünyalığını verecektir, bu bir. Yalnız muhterim sımalar diyor. Pek de böyle hani bayağı dünyalığı da istemeyin yani. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri mutlaka dünya isteyende verecek buyuruyor Rasûlullah ama oradan isterken alaik ıplak şöyle isteyin. Ya Rabbi, içlerini rast edip rızkıma bolluk ver, maifetime bereketi iksan eyle diye. Hıca masa böyle umumi manada istemeli, Paralarımın adedini artır, altınlarım, gümüşlerim çok olsun falan. E böyle pek fazla maddeye kayal yap olursanız, o kutsi makamda biraz edebe ters düşebilir. Yani hocamız bize her yönde hocalık ediyor falan diye vermeyin de muhterem Müslümanlar. Çünkü Hacı Üstad Hocamız Hazretleri'nin şöyle bir menkübesini hatırlarım. Hacı Üstad Hidim böyle anlatıyordu. İmam-ı Şafii Hazretleri hac etmişler derdi Hacı Efendi Hazretleri. Mine'de Cemaatin tam kalabalık zamanı, herkes seytan taşılamaya gidiyor, menasip hacı eda ediyor. Bir genç diyor önüne sermiş metavını, pek çoktan müşterisi var, alışverişle meşgul. Vah vah demiş geriden bakar, bugünlük zat, İmam-ı Şafiye Azatları. Milletin Allah ile meşgul olduğu, menasip edasıyla uğraştığı şu anda, bu genç ne kadar dünyalık işle meşgul falan diye, geriden böyle kendi içinden konuşurken, bir de kalbini yokluyor ki, muhterem Müslümanlar, o müşterinin arasında alışverişin içerisinde Mevla'dan bir nefes dahi gafildi. Aa! Zahiri bâhal, batını bahar. Evet. <gülüyor> Lesvekâr, izdeyâr demişler muhterem Müslümanlar. El kârla ama gönül yardan bir nefes dahi gafildi. Dış yönüyle pek çok insana alışveriş ediyor, Nasıl ayet değmek. Bu terimler rijalun la tlehiz ticaretun ve la beyum an billahi ve ikamissalati ve itai zakat. Sureynu. Allah gerçekten erlerini Kur'an'da vaat ederken onlar öyle er müslümanlar, öyle kalıın müminlerdi ki Cenabı Hakk'ın zikrinden namaz kılmak ve zekat vermekten ne alışveriş ne ticaret onları tatviyeten tatviyet düşüremez. Muhtemelen, aslında, aslında büyük insan hali de budur. Rabbini zikredeyim diye bir kulübeye bu şeyi vaktif çekilip, zikrullah ve ibadetle meşgul olan insan hayır üzeredir, buna bir şey denmez. Ama nasıl hizmetini gördüğü halde Mevlasından gaflet etmeyen nünin, er Allah'ın gerçek dostudur muhtemelen. Hem halkın hizmetinde, hem de Halit-i Zülcelal'in zikirle ibadetinde. Gerçek yücel, Kur'an'da böyle tarif ediliyor. Biz Rabbimizden böyle olmayı niyaz ediyoruz muhtemelen diniyle. Evet. Hem Muhammed'in hizmetinde olalım, hem de bir taraftan Rabbimiz bizi unutturmasın, kalbimizi gaflete, dünya sevgisine düşürmesin inşallah. Evet. Kıymetli kardeşlerim, İmam-ı Şafii gönlüne baktın ki diyor, Rabbisinden gafil değil. Hocam bu tabir de biraz fuhal. Demek büyükler kişinin gönlüne de bakarlar mı? Bir yüzlüğü laf Konya'nın muhterem cemaati. Allah lütfederse büyükler kişinin gönlüne de bakarlar. Hem de nasıl? Yüzüne göre baktıkları gibi içine girer, keşfeder çıkarlar da alanın hiç haberiyle olmaz. Mevlana Celalettin-i Hûbi Evliya ve rikanlılar cevası için kulübdur diyor. Kalp casuslardır diyor. Onların meclinde gönlünüze sahip olun ki farkında olmadan ilk amelimizi teşreder. Çocuklar siz farkına bile varmasınız diyor. Bu bakımdan, ulema yanında dilini, sofrada elini, evliya yanında kalbini, müşafirlikli de gözünü muhafaza et demişler muhteremiz Malaşı. Evet. Senin hiç farkına varmıştır senin bütün sırrını, Meydanın dildirmesiyle tabii. Hani muhtemelen Hoca Efendi'yi sahabımızın dine kulaklarını kabul etsinler hocam. Hacı Eşib böyle bir şeyi söylediği zaman hoca dedi ki diye çıkıp gelme derdi. Evet. Yani hoca dedi ki olsa olsa bu işi ben yaparım. Başta kim kaydı keşfedermiş filan deyiverip sörvesselam. Yani, bu hoca işi filan değil bu gönül işledi. Allah'a Ruh'an Vâsıl olanların, <gülüyor> cenab arasında terdeyi kaldıranların işi. Her göz Allah'ı görseydi, bu Mevlana Söz'ü, bana da bu karınçılmalar. Her göz, yani şu gözü kast ediyor, her göz Allah'ı görseydi, öpüzle eşekle Allah'ı görürdü diyor. Asıl mühim olan bu gözün gerisinde bir gönül gözü var ki, Fahri Kâinat'ın mirat gecesinde bakıverip, bütün kutsu şerif önünde serili olduğu halde görüp soran müşriklere ve Mescid-i Aksa'nın merdivenlerine, minarelerine, duvarına, kapısına, tendiretine, minaresine ve kutsu şerifin bazı bahçelerine varıncaya kadar tarih edilmediği gibi Enbiya'daki bu büyük neş'e Evliyada da Hakk'ın iziyle ve Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla mevla istersen o istemeden ebola. Saman çöpünü kimse yerinden devindiremez. Muhtemelen Müslümanlar, İmam-ı Şafii diyor ki, yine Hoca Efendi'ye naklediyorum, Kabe-i Muhasamaya girdim diyor, sevaf ediyorum. Beyti Şerif'in eşiğine yapışmış adam mültezeme sabreni vermiş böyle, diğeri yukarıda, diğeri aşağıda, şarıl, şarıl, tergiyat dağılayıp göç yaşı döküyor diyor. Muhtemelen ürünler, dışarıdan bakınca çok imrendim diyor, tam da adam denk getirmiş yani, evet Derbe-i Muhaddes'e, i Muhasam'a, Kabe-i Peşik'i, ve Göz ve Dua. Gönlüne dokunulur ki diyor, mülterim Müslümanlar, ''Adam sadece dünya keyfi istiyor.'' diyor Cenab-ı Haklar. ''Ona da ayrıca üzüldüm.'' diyor. Bu kadar kutsi makamda ve mekanda, bu kadar sarıl salın göz bu adi şeyler bir daha kıymetlisini isteseyim dedim, kalben diyor. Mükemmeliler, dünya istiyerek de Cenab-ı Hak Geçen dersinde söyledim, Kabe'yi gördüğü anda Peygamber Efendimiz'i duyuyor et Allah esnasında ve sonuna kadar Kabe'nin karşısında otururken dünyalığı işte sen verecek. Yalnız şöyle hep beraber gelin muhterem Müslümanlar. Ya Rabbi hayırlı uzunlanırlar. Ya Rabbi hayırlı sıhhat ve afiyetler. Ya Rabbi kendi yolunda dini ve puanihin yolunda İslam'ın yolunda harcayacak servetler. Böyle kayıt koyalım inşallah. Öyle olunca Mevla'nın verdiği servet mahz-ı atardır, mahz Hangi parayı ki hak yolda harcanıyorsa kazancı da ibadettir, safı da ibadettir. Bıraktığı eserlerden sabahı aşire kadar o kişinin yazına sebep olacaktır. Mühendiler, felan kimsenin akıttığı çekme, felan kimsenin inşa ettiği şadırvan, her an müminin kurduğu müessese, Kur'an kursu, imam Hacı okulu veya cami veya buna benzeyen hayır müesseseleri yaptığı vakfızlar, kıyamet sabahına kadar ayakta durdukça, Malik-i Hücelal'in <gülüyor> o kimsenin defterini açıp, kalemini cari fragatürde unutulmuyla kur inşallah. Her, her an ve dakika o müessese kullanıldıkça, oradan müminler avuçla su içtikçe, Fırr, onun nûhu, o kimsenin kabrinde ziyade öçüp olarak kendisini acil unutacaktır. Müslümanlar ısmarlar, Efendimiz şöyle devam ediyor. وَلَا آخِرَةً اِلَّا دُّهِرَى لَهُ مِيْهَا Ahiretti isteyecek olursa, Mevla'da görecek, mahfuz olacak. Tâ ki cennette aştığı zaman, sayıdığı amaliyle görecek. Dünya istediği zaman, daktin verecek. Ahiret istediği zaman da ahirete gönderecek Mevla'dır. Öncelikle Müslümanlar mavzuiyet kalıyor ama hadi cuma da buna ilave etmiş oluruz inşâAllah-u Burada şunu söylemeden geçmeyeceğim. <gülüyor> Bazı dualar vardır ki dünyada kabulü görülmez. Ehli i taktik, hatta Resul-i Ekrem benim böyle buyuruyorlar. Bazı dualar vardır ki dünyada zuhur harasamazsınız. Dua edersiniz, dua edersiniz, dua edersiniz. İstediğimi Mevla vermedi, vermiyor diye de boynumuzu bükersiniz böyle mülterim illa. Yok. Hayır, hayır. Hiç de olmayın. Hiç. Çünkü kapıları mahşere kadar ve şarkı karba, müteha-i âleme kadar açık bir eşiktesiniz. Allah'ın huzurundasınız. Vasıtaya ihtiyaç yok. Cenab-ı Hakk'ın ve Vala Hazretlerinden yer ve döğün hazinesinin hazinelerini sahibi Mevla'dan istiyorsunuz. Kıyamette bakıyorsunuz defterinizde birçok, birçok amal yazılı ki dünyada istememiştiriz. Müslümanlar, aynen Rasûlullah böyle buyuruyor, el-i böyle buyuruyor. Dünyada yapmadığınız nice amal vardır ki mahşerde, dünyada laik olmadığınız nice, nice derece at vardır ki cenneste verilecek. O zat diyecek ki, ya Rabbi, dünyada ben şu amelleri yapmadım, bu defterlerin yanlışlık yalnız, olmasın. Melekler savur para tutarken bir yanlışlık yapmasınlar. <gülüyor> Kainatın yüce Rabbi böyle buyuracak. Kulun sen dua ettiğinde dünyada istediklerini vermedin diye onları ahirete bırakması vefiler, senin bütün hazineleri ebedi aleme sakladın, gördüğün bütün mükafat yaptığın dualardan kabul olunmadı zannettiğin duaların tecelli ve kazanımları böyle kalır. Fakat Elimizdeki eserler böyle diyor muhtemelen elimizdeki eserler böyle diyor. Mü'minler, o dünyada bir keşke dünyada hiçbir duamızın zuhurunu görmesek de hepsi ebedi haline itikal etseydiniz diye Cenab-ı Hakk'a iticara bulunacaklar. Şu halde, dua ettim ve kabul edilmedi. Rüzgün hala olduktan sonra o kapıdan red yoktur. Cenab-ı Hak üd'ûni estegillekum, dua ediniz, kabul edeceğim, icabet göstereceğim diye vaat ediyor. وَإِذَا سَأَلَكَ اِذَا بِالْعَنِي فَإِنِّي قَلِيْتِ اُجِيبُ دَعْوَ تَتْزَائِ اِذَا دَعًا Kulum benden sana sorduğu zaman ya Muhammed, söyle ki ben ona kendinden yakinim. Dertlerimiz hep geçiyor, sah tamarından daha yakinim. Binaenelâ dalik dua ettiği zaman kabul eder karşılığında mutlaka istediği varım. Ama tezahürü dünyada olmayabilir. Bunu da arifane karşılamaya mecburuz. Mütterim Müslümanlar, Kabe-i Muazzama'nın karşısında el kaldıran kardeşlerimiz için işaret ediyorum. Cenab-ı Hakcada da hala Hazretleri rütbedecek ve bütün duaları kabul edecek. Ömreden bahsediyorduk muhtemelen kalbi kifayetsizdi, damarlarım sekti, en salih bir takım hastalıklar, arabayı kendi kullanarak gene ömrüye gider, gene Ramazan'a gider, gene hacıya giderdi. Ağız tüksek alıp böyle vefak etti gitti. Kadri cennet olsun inşallah hata. Muhtemelen kardeşlerim, demek ki kişinin kanına zemzem karıştıktan sonra zemzem onu artık çekecektir. Tan etseler levm etseler olur olmaz şeyi arkasından konuştular da, bu kadarı da riyâ efendi müslüman deseler de, illa Kabe'nin sadık müşterileri, Allah'ı ziyarete talip gerçek müminler ki Peykullah'ın manasındadır, ömre ve hacca gidenler, o yolun yolcuları kıyamet sabahına kadar devam edeceklerdir. rasûl sallallahu aleyhi ve sallallahu Men خَلَجَنْ مُجَهِدًا فَمَادْ تَكَدَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَهُ إِلَى يَنْ اِسْيَامًا Bir kimse cihad için yola çıkar da, yolda ölürse, Cenab-ı Hak kıyamet sabahını kadar devam eden cihad ejri yatacaktır okula. Bir. Men خَلَجَ عَجْنْ فَمَادْ تَكَدَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَهُ إِلَى يَنْ Bir kimse had için yola çıkar da, yolda vefat ederse, Siyamın sabahına kadar her sene haccetmişti Cenab-ı Hak Ece'ye yaratacaktır. Hatta bazı eserler buraya şöyle açıklık getirmişler. O kimsenin şeklinde cenab bir melek yaratacaktır. O melek seni sene Arafa'dan çıkacak, Müzderife'de bulunacak, Mini'ye inecek, Tavahsız ziyarekte bulunacak. O meleğin yaptığı haccın, eczi, Hak yolunda vefat eden o kulun cehterine her sene kıyamet sabahına Ve ederler. وَاَلْخَاجَ مُوْتَمِرَنْ فَمَادْ Bir kimse ömrü edası niyetiyle yola çıkar da yolda vefat ederse... Muhtemmîniler, Rabûz-i Hilal'imiz lütfetsin, kerem diyorsun inşâAllah-u Teala. Cümlenize hayırlı akıbet ihsan diyorsun. Ankara otobüslerinden bir tanesi, tabi duyduğunuz gazeteler yazdı. Biz Harami-i Şerife'inde ve kendilerinin ilahi rahmete nai olmaları için dua ettik tabi. Her ne kadar çoluk çocuğu için onların büyük bir gariplik, ciddi, ciddi bir mesele getirmesi kadar olmakla beraber, ölenlere şimdi gitseniz de Allah'ın u Zülcelal size yüz yıl daha ömür verecek, haydi dünyaya gidelim deseniz dönüp bakmazlar bize. Çünkü Cenab-ı cennette onları o kadar kazif etmişti ki Allah yolunda vefat ettiler. O Irak, Suudi Arabistan'ın hududunda sırlar şarjı cesetleri parçalanan on dört kadar mı mümin diye Müslümandır, adeti pek bilemiyor mu söyle Müslümanlar. Oradan hemen arkasından geçen birbirler gelip bize söylemişlerdi. Bazı kol ve bacaklar böyle tarlaya yayılmış hocam diye. Böyle ciddi bir kaza. Ama Mevla kuluna raziyim deyinceye kadarlık mutfedecektir Muhtemel Hazretleri. Raziyim deyinceye kadar mutfedecektir allah Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Çünkü, omre için Beytullah'ı niyetle taş ederek yola çıkmıştır. Mevla-i Teala müsaftetleri kendilerine memnun edecek. Ve kıyamın sabahına kadar da omre sevabı aynıyla yazılacak. Fadisin diğer lafzında Muhterem Müslümanlar, Kâne mazmûn el Allâhi, Allah-u zamanında ve kesaletinde dirler. O kullar yasak et. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Femen, fakat vaka edir hu ala Allah. Hadis-i şerif olursa, Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Fakat vaka edir hu ala Allah. Edri Allah-u Yolda vefat eden kul ömrünün sonu kıyamet sabahına kadar ne kadar ömrü yapmışsa ömrünün içerisinde bulunmuş ediriz abi. <gülüyor> Arafat da vefat ediyor. Aynı. Mekke'de vefat ediyor. Aynı. Efendiler, yani eda etmeden evvel vefat edenlere. Eda, et, eda ettikten sonra vefat edenler için de, Muhtemelen Osmanlar, Rabbimiz ecz-i kâni lütfederek, yani tam nokşansız edilerek doldu cennete kapı ile hüca Hocam, sen bu kadar bu söylüyorsun. Yani elinde bir senet hadis-i böyle buyuruyor, bu belli. Ayrıca buna şunu da ilave edeceğim. Bakınız muhterem şunalar. Muhittil taberi eserine bu hadis-i şerifide alınmış. Bakınız. İzâ <gülüyor> erâdallâhu bi'abdil hayran istâmelehu. Allah bir kul için hayır murad ederse, kainatın yüce Rabbi bir kul için bir kul için hayır murad ederse, bu. O istimal eder. قَالُوا ve يَشْعَبِيْهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Allah'ın kulunun istimalinden ne murad buyuruyorsunuz ya Rasûlallah? قَالُوا يُوَفْتِكُوا لِعَمَلُنْ salih قَبْلَ مَيْتِهِ Kendisine büyük bir salih amel lütfeder, muvaffaklar ameli işlenir, sonra da ruhunu kabzeder. Mevla'nın hayır-muradı bu. Hüseyin Ne demek bu? Aşağıdaki hadî bir kimse hac da ölürse cennettedir. Bir kimse ölme yapar ölürse cennettedir. Bir kimse cihad eder de ölürse cennettedir, muhtemesim olarak. Bir kimse Ramazan'ı tutar da akabî ve masiyet işlemeler ömürse cennettedir. Cenab-ı Hakk'ın bir kulu için hayır murad etmesinin manası bu. Evvela, muhtemeliler, inşaAllah Medine'de kalalım. Tamam mı? Yani siz böyle niyet edin efendim? ''Hocam nerede benim gibi züğürt? Gidecek de Medine'de kalacak, Medine'de ölecek...'' Bunlar insanlar Yok, öyle deme muhtemel Müslümanlar. Ben de senin gibi züğürtler cümlesindenim, Allah'a hamd ediyorum. Ama her an ve nefesle niyet ediyorum, Ya Rabbi. Hz. Ömer'in dediği gibi, ''Allahumma zıdnî şehadetem fî sevîlik ve mertem fî beledi rasûliken Muhammedun sallallâhu aleyhi ve sellem.'' ''Men mahte gariben fakat mahte şehiden'' ''Kazada ölen hukmen şehid, garip olarak ölen hukmen şehidtir muhtemel Müslümanlar.'' Cenab-ı Hakk'ın sebebiyle Medine'de ölürsek rasul i Ekrem böyle buyuruyorlar. Eğer yok bu i şerif olabilir ama tekrar duyurulmasında faile olduğu için tekrar diyorum. <Gülüyor> <gülüyor> Men erade en yamuta fi'l Medine te elyamut fiha fe inni kuntu lahu şehidan ve şerhi Bir kimse Medine'de ölme imkanı sahibi olursa ölsün. Ben ona Medine'de ayrıca komşunuz hakkı olarak mahşerde şahadet edeceğim ve imanla şahit olacağım diyorlar peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. <gülüyor> bu terimler şöyle bir şöyle bir mana üzerinde de geçebiliyorum. Şey Burada hayır yapma niyeti bir de orada Allah yolunda harcama niyeti bu mevzu. Ne dersiniz? Muhtemelen mühürler, bir defa memleketimizde yapılan hayırlara iştirak etmek de zaten tavsiyenin <gülüyor> daimi diyor. Ha. Ve yapılan her hayırda, hoca kardeşiniz olarak önde girmeyi gönlüm arzu eder. Elbette. Her caminin, her hayır müessesenin, her, her her vakfın, her yapılan ümmeti Muhammed'e hizmet eden tesisin temelinde, bizim de el emeğimiz, bizim de alın terimiz, bizim de birkaç kuruşumuz bulunsun bu büyük arzumuzdur. Lakin Allah yolunda, ömre aç yolunda harcananlar içinde Allah'ın ve Rasulünün vaatleri var ya hele hele geçmişler zihniyeti bozup bazı zibidi züppeler kalkıp da baldırı çıplak araçlara paramızı yediriyorlarken dedelerine insan milyar defa teessiz Yazıklar! Allah'tan kork, insanlardan, Müslümanlardan, uçan da adamlar. Paris kumarhanelerine, bilmem nerenin çıplaklar kampına, Lübnan'ın belalarını buldular kumarhanelerine ve Avrupa'da, mutlaka Müslümanlar Türkiye'den Avrupa'ya yılbaşı geçirmek için geçir giden insanlar vardı, değil miyim? Kıymet Lübancı'nın kardeşler, evet. Gittiği gelirken, santasında sayısız şişe riski çıkanlar, boynunda milyon değerinde Türk'le dönenler filanlar ve falanlar. Bunlar sizin bildiğiniz şeyler. Ben fazla kıymetli vaktimi bunlar için harcamayın. Bunlar da bir şey gelmiyor. Niye? Avrupa'ya kimse efendim diyor, modern insan, asli insan elbette bu tür iki seyahatlar yapacaktır, ihtiyaçtır diyor. Ama hadde ve ömreye gelince... Hamd ediyoruz muhtemmüle. Hamd ediyoruz. Aziz Konyalı kardeşlerim, tekrar hamd ediyoruz. Hac ve ömre takıları aksürt elhamdülillah. Rabbim bu milletin evliyai umu ve idarecilerine şamil iman Allah'a yönelişi mukaddelk olsun inşallah Allah'a <gülüyor> Evet, mutlaka, iltice ediyoruz, iltice dergâhı, âli dergâhı. Müminlerin sade yolunu, Resulullah'ın yolunu devamlı atıp tutsular, bu millet gitsin de bu memlekete dua etsinler mübarekleriyle. Evet. Allah'tan rahmet istesinler bu millet için, bu vatan için. Allah'tan bereket istesinler. Cenab-ı Hakk'ın bu millete olan zaferlerinin birbirini takip etmesinde düşmanlarına karşı daima galip ve muzaffer gelmesini saadenin karşısında vesul dualarla istesinler. Rabbimiz cennet vatanımızı düşman çizmesi altından muhafaza bugün için bu nezid milletin kötülüğünü murat edenleri kahhar ismi celil ile kahretsin inşallah. <gülüyor> bu maneket ve millete hizmet etmek isteyenleri her ve ve daima yüzlerini güldür, kollarını kuvvetli kıl, kendilerine zafet insan diyor diye Kabe karşısında ve bulunmayan dualarla dualara devam etsinler inşallah. <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar, iki hadisi şerif öpüyorum baktınız. <gülüyor> Mümin cebine haçlığını koyuyor, yola çıkıyor. Acaba Cenab-ı Hak haç ve ömre yolunda harcadığında onu nasıl kaplıyor, nasıl ecr veriyor? Birin yal Serif şu, bu karamsınalar. sınavlar. En nafakatı fil hac ve fil omra sen nafakatı fişe bilillah. Haç ve ömrede yapılan infak, harcanlanan para, aynen cephedeki cihaz ve mücahide sarkedilenin ecrine muadil. Peygamber tamam, Efendimiz bir memleketin müdafasında, bir memleketin hayra hizmetinde, bir memleket için cihat yolunda, cephedeki mücahide, ruhsan askere verdiğiniz lafaka ve infakta ise Allah yolunda harcadığımız kâbi bu kâbi muhatama yolunda ve surlu yolunda harcadığımız aynıdır. Nasıl oluyor? Ekdirenin bir sebebi etsoy bin bir el cenabu hak yedi yüz katil yaptı. Metebilladine yürekli olanlara huzur Kemetele habbe, ambet sevgi, senabile, tümle, senrile, ne sevbe? Vallahu dâyetu liman yasha. Bire 700 kalmıyor, Müslümanlar. Bire 700 kalmıyor. Vallahu dâyetu liman yasha. Allah dilediklerine 700 bin de kat Aşkına ve ikrásına göre. Bire 700 bin de kalmıyor. Vallahu wa s Cenab-ı elektronik beyinlerin bile hesap edemeyeceği hudussuz edir ve sevabı katılayarak tak yolunun yolcularına bürüt edilecek olası var. Wallahu vâsi un adil. Bir derli hesaplar edilecekler Mevla. Hadîn-i Şerif'in bu. Biri yedi yüz katlanıyor. Muhtemizmalar, şunu da bakınız ilave ediyorum, ikinci bir hadîs verir. Ondan sonra tabii i Kavalt mavzumuna geçeceğim inşâAllah Mevla'lık da derse. <gülüyor> İlâ <gülüyor> karacel hâd cümün beyti ziyîn kâne Hacı evinden, ömreci evinden çıktığı zaman Allah'ın emanındadır. Fe in ma taqabla en yefdi nusukehu ve ala Allah. Eğer nüsukünü vazifesini eda etmeden vefat ederse inşallah zalimdir. Ve in te hatta yefdi nusukehu gufranehu ma taqaddama min zelil ve ma ve ömresini eda edip dönenlerin geçmiş 99 yıllık da olsa günahını cenab Cenab-ı Hak Celle Hazretleri lütfederse muhtemesine kul hakkı için eda zararlıydır. Cenab-ı Hak lütfederse kul hakkı için ancak edasının müyesser olduğu zaman dahterinden siliniyor. <gülüyor> Yoksa Mevla etsin Cenab-ı Hak korusun eğer kul hakkını eda etmezse Arafa'da. Gerçi hadî şehrimler var, Ali'l-Kari Hazretleri menasiki haccında işaret ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüzzetleri dualara devam ettiler Arapah'ta, neşelendiler. Cenab-ı Hak buyurdu, ''Bana ait bütün hakları bağışladım, hacceden tertemizdir ya Muhammed!'' <gülüyor> Müzdelife'ye itikal ettiler, Peygamber Efendimiz tekrar ihticalara devam ediyor ve neşeleniyor. Sordular, ''Ya Rasulallah, neşelendiniz?'' diye soruyorlar Peygamber Efendimiz. Şu anda iblis aleyhillânenin başına toprak satarak gittiğini görüyorum. Sebebi de şu, kul hakkını dahi hacceden kullarından affettim, alacağı olanı cennet ve kaldı taltıysa edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hakk. <gülüyor> Yalnız mukarrem sunalar, hadiseyi fukahanın tahkikinden getirdikten sonra elimizdeki eserler bu üzerinde ısrar ediyor. Kul hakkı küçümsenemez beş kuruş borcunda varsa eda edip hacca vermek Bu çok rica ediyorum, mutlaka. Çok rica ediyorum, kul hakkını eda etmeden hacca ve öndeye çıkmayınız, evvela eda ediniz. Eğer üzerinizde yetim hakkı varsa, eğer üzerinizde zul kadın hakkı varsa, eğer üzerinizde komşu hakkı varsa, eğer üzerinizde, hatta şunu da söyleyeceğim mutlaka, devlete, millete karşı olan borçlarımız da yarın huzuru islet itibara alınmak suretiyle ağır muamele görülebilir. Bu bakımdan maddi ve manevi bütün borçlar, bir de Kıymetli Kardeşlerim, hadis i Şerif hep ne kadar eserlerde geçmiş olsa da Cenab-ı Hak nevâfî ve ensâli borçları affeder ama diyor Kukaha farz olan namazlar yine kaza edilmeli, farz olan borç olan sekaplar yine verilmeli. Evet eğer borç olan borçlar varsa, haccetmiş dönmüş mesela borç borçlar genel futbolu kaza edilmeli diye paylaşmışlar. Bunu da ben ayrıca muhterem kardeşlerime söylemiş olayım da, haccettim geldin, bütün dertten kurtuldum deyi vermeden ise Rabbim bana has nasip etti, fakat namaz borçlarım varsa olduğum müddet de yine kaza edeceğim diyeceğim zekat borçlarım var, mutlaka vereceğim. Oruç borçlarım var, kaza edip bir edip tutacağım. Eğer kefaret borcu varsa bir de kefaret eda edeceğim diye niyetli olmalı ve böylece bunları da eda etmeli. Çünkü farzlara Cenab-ı Hak büyük ihtimal gösteriyor. Rabbimiz Zülgelal'imiz huzuruna borçlu varmaktan cümlenizi korusun ve muhafaza korusun inşallah oradan. <gülüyor> Burada ısmarlamak, bakınız Yüce Rabbimiz Habibi'nin, sevgili Peygamber'in dilinden Allah yolunda harcanan, Kâbe yollarında, ömre yollarında harcanan infak edileni nasıl katlıyor bir hadis-i şerifin sonunu alıyorum bakınız. İkinci hadise. وَاِنْفَقُتْ دِرْهَمِ الْوَاحِدْ ف۪ي ذَٰلِكَ الْوَجِدْ يَعْدِبَ اَرْبَع۪ينَ اَلْفَ اَلْفٍ ف۪ي مَاسِوَاهُ yollarında, Rasulullah'ın yollarında harc edilen bir dirhem 40.000.000 اَلْفَ اَلْفٍ tabiri geçiyor. Muhtemâ Müslümanlar Hafız-ı Müziri Terhibi Terhibi'nde diyor Muhibbiddin'i taberi anladılar. Sahabeden Cenab-ı Aişe'ye kadar, Hâni İbn-i Kise varıncaya kadar senedatını, hadisin ricali de zikretmiş. Hafız-ı Müziri Terhibi Terhibi'nde, İmam-ı de alıyor. Hadis senetlerle sehatini ispat ediyor. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Allah yolunda harcalanır. 40 milyon katlayacaktır bu yollar şu Erda'în-e elfeel Bin kere, bin çarpınız, kırk ile darbediniz, 40 milyon ediyor. Ben kenara hesabında çıkardım, yazdım Muhtemesim Allah. Cenab-ı Hak, hak yolunda harcayan hürmin kullarına böylece ikram ediyor, ihzaz ediyor, ilahi, altafi olanları talki ediyor. Yazdım da bunu da biliyor mümin, Cenab-ı Hakk'e ile Vâlâ Hazretleri'nin lütfuyla, keremiyle Kâbe-i Muazzam'a giriyor ve çavar mahaline girinceye kadar ve devam ediyor. Yalnız daha evvelden orada bazı posta başı olan terbiplerin dahi gaflet ettiklerini görüyorum. Burada söyleyeyim de hatırınızdan çıkmasın muhkerem Hüsnolak. Önde kapısından girerken veya girdikten sonra birkaç dakika telaffuz etmeli. İhramın sağ ucunu koltuk altından almak suretiyle sol omuzunuzu üzerinde atacaksınız. Sağ omuzunuzu açacaksınız. Buna fıkıhte ızgıvâ diyoruz mükemmenlerle. Ne diyormuşuz? ızgıvâ. Kâbirler, Muhammed'in ashabı çok zayıf, şerimsiz insanlar. Bunların harbinden, darbından, tutmasından, bulmasından ne olacaktı falan diye Resûlullah'ın ashabını istirfah etmek istiyorlardı. Hudendiyeden sonra ömrü için erteselamete-i mükerremeye geldiler. Muhtemelen sunalar. Peygamber Efendimiz sağ olunuzlarınızı açınız. Basılarınız mehce ve tehlivan rekâbirlere görünsün burada. Efendimiz. Bu bir sünneti i müekkede. Muhtemelen sunalar. Arkasında ömrü olan tevafların sünneti i müekkedesi. Sağ olunuzlar Arkasında ömrü yoksa <gülüyor> sahi olmayan arkasında sahi yoksa ömrü veya haç tevafı değilse nafile ibadetlerde zaten inhamlı değilsiniz, ızduba diye bir şey yok. Elbisenizle rahat rahat tavaf ediyorsunuz. Tabii bu noktada yanlış, tırs verilmiş olmasın. İhranlısınız, arkasında sağ yolan arkasında sağ yolan tavafı yaparken sağımızınızı açacağız. İkincisi muhteşem olan Tavafa girince ilk üç şavukla ayaklarımızın ucunda sekerek görüleceğiz. Buna da fıkıh dilinde, iri dilinde ramal diyoruz. Sekerek görüleceğiz. Yani Peygamber Efendimiz sahabeyi ama şöyle biraz kalmak uçlarımıza basarak yiğitçe gündür de kafirlerin kalbine Cenab-ı korku versin diye buyurdular. <gülüyor> Muhtemelen yıllar <gülüyor> boşa mı gitti? Bak, birkaç sene sonra on bin asla bile Peygamber Efendimiz evvelce fazlısının Sonra da erkeklik ve merdini, betkiliğini gösteren sahabe, Mehdi'nin Tevbe'ye dört kanaldan sen yaktılar ve yıllarca 360 yüz putun yuvası olan Kabe-i Muhasamayı her kendisi temizleyip tevhidin sancağını ve bağını üzerine gettiler. Hazreti Bilal Bey-i üzerinde Allahu Ekber Allahu Ekber! ezanını okudu ve ondan sonra da bütün sahabe, beyt, seyife, mütevekkü, mütevekkü, yani namazlarını eda ettiler, muhterem sanalardır. Yani bu sadece bir gösterilen ibaret değil, gelecekte vakı olacak, dünya çapında teksim diye tarihlere geçecek bir seferin mukaddimesi, gizgahı, ibagesi, ön sözü gibi ve Resulullah'ın murad ettiği gibi o pehlivan değil sahabeler, halilik növeri olacaktır, <gülüyor> içerisinde bulunduğu, evet. Büyük ordu Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremine nâib ve masal olma suretiyle İslam'ın gücünü gösterdiler. Mutelemmimiler, demek ki evvelden böyle hazırlanacağız, sonra Hacerul Esved'in önüne geleceğiz Mutelemmimiler. Ömre için niyet edeceğiz ki ömreden bahsediyoruz ya, Allahumma, inni üriytü en atufe beytakel haram seba'te eşuatın tavafel umreti. Teyessür mül'i ve sefadda'l-humi'ni. Böyle niyet edeceğiz. Rükn-ı ile Rükn-ı Hacer'in ağasında bir şekilde durarak niyet ediliyor. Sünnet olan böyle. Eğer dağılık varsa durmadan yürüyerek niyet edeceksiniz. Şöyle diyeceksiniz. Ya Rabbi, senin ruhsan için kabe Muazzama'yı yedi savfıyla ömre tavafı olarak tavaf etmek istiyorum. Bana kolay getir ve benden kabul edeyi Ya Rabbi. Bu da Müslümanlar, nereden başlayacağız? Hacer-ül Esvet'ten inşâAllah. Tavafa nereden başlayacağız? Rükn-ü Hacer'den başlayacağız, Hacer-ül Esvet'ten başlayacağız. Kıymetli kardeşlerim, tavaf mazuluna geçmeden Hacer-ül Esvet için de bir iki hadî bir kaç söz mutlaka lazım. Çünkü her sefer gidişimizde bakıyoruz, Hacer-ül Esvet'in önünde istiham var. Rükniler müsabaka ediyorlar. Hani sâbi ku'u ilâ mağfiratîn-i mirvâbükün var ya müsabaka ediyorlar. Sen öpeceksin, ben ödeyeyim diye. Ulemaların bazısı izdihama girişmeyi müsabaka-i şer'iyye, isami müsabaka olarak kabul etmişler. Bazıları ise fazla izdiham varsa geride İslam eder. El Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. El 3 ve 4. Her salatta böyle yaparsınız. Ama müteleminler Allah'ın hükmü ona. Abdül Hayy'ı Ömerle beraberken Cenabı Nafi Hazretleri ne diyor? Devamlı beraber bulunurdu. Kibar tabiinden meşhur Kur'an'dan Cenabı Nafi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'e Allah'a hizmet vermiş şevası ali edendir. Aynı kıraatlere rivayet sahibi zat-ı Ben diyor Abdül Hayy'ı Ömerle beraberdim bir seferinde. hacer Hac dönemesi önünde büyük bir vardı. Bu izdihama katıldığı için vuruldu tanışılıyor çekildi, zendenle yıkadı, o yüzden hamur içerisinde tekrar giydi Abdülahi İbna'lar diyor. Bu tarzı bunu da böyle ifade ediyor. Yani, irinmesi bakımından. Yoksa, tabii zayıf bir insansa, düz yetmiyorsa, ihtiyarsa, onlar mümkün olduğu kadar tedbirli davranırlar. Geceleri tenha zamanda nısr-ı lehirde, 24 ile 2 arasında gelmek suretiyle Hazir-i Esser'i öpmeye çalışırlar. Bu tarzı belki işaret ettiniz geçen Cuma, Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmek isteyen insan, Mevla'nın zatını ve arşını tavaf eder desine niyet edecek. Yani, belki tavaf ediyorum, fakat gaye bu taş inâ, bu yapı değil, Rabb'ım'ın zatını tavaf ediyorum diyene edecek, arşını tavaf ediyorum diyene edecek. Bunu kardeşlerim ben çok rica ediyorum. Çünkü, Kâbe-i Muazzama'a verilen Kıblegâhtır, bir hedeftir, vahdeti müsribi'yi teymi için. Cenab-ı Hak, fevelli veçhete şafral mescid-i haram, buyuruyor. Siz nerede, aktarı alsan, nerede namaz kılarsanız, kılınız, vetkinizi, yüzünüzü Kabe tarafına çevirin, mescidi haram tarafına çevirin, buyuruyor Möyla. Hatta mutlaka diyorlar, bu ikine Arabi Hazretleri, eğer Cenab-ı Hak Kabe'ye gönül emrini vermemiş olsaydı, ben... Çünkü Kur'an-ı Kerim, "Ey namatüllü Fatem Ne dönseniz, o diye açıkça ediyor. İşte için dönüyoruz. Bir milyarın tek noktada toplanması için transferler. Kâbe'ye dönüşün hikmeti neymiş? Bir milyar İslam cemaatinin tek noktaya teslimi için. Evet. Gerçek muhakkati sağlamak için, muhtemelen kâbe-i muazzamaya dönüş olmasa kapıcağın içinde cemaatı kendi haline bırakmış olsanız, fark edin yani, fark edin ya Cemaatlerin bazı diyecek, ben bu tarafa kılacağım diyecek. Bir kısım da diyecek, ben sağ tarafa döneceğim diyecek. O biri diyecek, benim istatım bu tarafta mektum, ben bu tarafa döneceğim diyecek. Bir kısım cenab bütün bunlara son vermiş olmak için tarihen, evvela kusur şeridi, i şehidi, Mescid-i Apsa'yı, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de bir müddet Mescid-i Apsa'ya doğrulamasıdırlar. Mescid-i Kıbreçe'nin bulunduğu yerde, namaz esnasında sahabeyle beraber Cenab-ı Hakk-ı Vâli Hazretleri فَوَلِّ وَجْهَةَ شَطْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ayetiyle yüzünü Mescid-i Haram'a çevir ya Muhammed'ler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, namazın kalanını ve o günden sonra bugüne kadar namazımızı kıbleye karşı dönerek veriyoruz Muhtarâ Müslim Allah. Onun için Kabe-i Muazzama kıbleyi, vahdeti Müslümîn'i temin için hedef olarak göstermiştir. Ama ibadet eden kime ibadet ediyor Muhtarâ Mümrâ? Papu Camii'nin cemaatine soruyorum. Kabe'yi tavaf ederek ibadet edenler Kabe'nin binasına mı ibadet ediyor? Hayır Muhtarâ Müslim Kabe'nin Rabbisine ibadet ediyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim فَلْيَابُدُوا رَبَّهَا ذَا beyti لَذِيهِ buyuruyor. فَلْيَابُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِي Bu beytin Rabbine ibadet ediniz buyuruyor. Kabe-i sadece gösterilmiş bir hadaptır ve bizim kıblegâhımızdır. Muhtemesine olan Hacer-ül Esed için şu latifeyi ağz edeyim, gelecektir Hacer-ül Esed'in önünden başlayarak manzumuzu ikmara çalışıyoruz inşallah. Hazreti onlar, Hazreti Ömer, Beyti Şerif'in tavafını murat ediyor, Kabe-i Muharsaman'ın kurbuna geliyor, Hacer-i Eser'in önünde duruyor ve şöyle diyordu muhterem Sımalar. Ya Hacer, sen taştın, senden bir fayda ve mazara takıl olmasın ama Allah'ın Resulü seni gör gördü ki öpülüyordu. Aynı eserde Peygamber Efendimiz'den bahsediyor muhteremler, Aleyhisselatü Aslan Efendimiz, alnını ve dudaklarını Hacer-i koydu diyor, Rabi-i Hadis. Dakikalarda gözyaşlarıyla şavıl şavıl ağlayıp Cenab-ı yani Hakk'a iticada bulundular ve Hacer-i Reser'i öpmekte ısrar ettiler, devam ederdi İnşa'n Efendimiz diyor. Ben diyor, Resulullah'ı böylece Hacer-i Reser'i öperken gördüm, Resul-i Zişan Efendimiz diye öptü diye ben de öpüyorum diyor. <gülüyor> Bu trendinde geçen dersinde söyledim. Dudaklarınızla hacer-i esleden uzatırken Peygamber Efendimizin dudak izleri üzerine dudağınızı koyuyorsunuz. Farkında mısınız? Hazreti Halilullah Rahman İbrahim Aleyhisselam dahil 100 bin peygamberindeki dudak izleri var, alın izleri var, göz gözyaşlarının tesisleri var o Kutsal Muhterem Midan Yani bu niyetle oraya yaklaşıyoruz, dudaklarımızı koyuyoruz. Sadece Hazretiler böyle deyince Muhyiddin Saberi onun dediği diyor ki Hazreti Ali Yakîn'indeydi, ''Ya Ömer neden böyle?'' dedi, ''Senden zarar ve kar hasıl olmaz ama Resulullah öptüğü için öpüyorum.'' dedi, ''Niçin böyle söyledi?'' ''Bu taştan zarar ve kar hasıl <gülüyor> olacaktır Ya Ömer'' diyor Hz. Ali. <gülüyor> ve diyorlar, ''Bezmi eleste'' Cenab-ı Hakk'e ve alâ hazretleri, bütün, bütün bir beseliyetin ervahını toplayıp, ''Elesmi bi'habdikum'' diye sorduğunda, ''Kâlû'' dediler, ''Bela, evet Rabbimiz'in bu ahd-i misak cennetten gelen bu taşta mahfuz kılmıştır. Kıyamet gününde mü'minlerin lehine, kafirlerin aleyhine bu da şehadet edecek ve zarar da, menfaat da hasıl olacaktır yâvâmer'' diyor Hazreti Ali. müstakil müstakıdır bu ayette. Muhibb-i şöyle almıştır bakınız. Sözü Allah ﷻ sallallahu alaihi wasallam: Lema ehdallah misak al kitab, jalehu fil hajar. Bezdi el es te Allah aldı ve Bütün bir vesiletin manevi satırlar olarak bu taşa hak etmiştir, hak etmiştir. Kıyamette gelip Müslümanların bediine, Şafilerin alehinize hadis deyince Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin bunu duyuyor ve Son bu sabrınızı kaçıracaktıydım. اعوذ بالله انعش في قوم لسة فيزم يا عبالحسن Hazreti Ömer'in sözü. Hazreti Ali'ye bu beyanından sonra diyor ki اعوذ بالله انعش في قوم senin içinde olmadığın bir kavmin arasında yaşayıp ölmekten Allah'a sırrı Çünkü ilim ve lezimliyyah Gerçekten birçok esrar ve hakaiti Allah'ın Rasûlü sana def atan vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın bizden ayrı bir nimete maçal olduğum aşikardır. Sana teşekkür ediyorum, diyor. Müzellemmiler muhitin aradığı tutuhafında kaydediyor. Hacer Meslebi'nin önüne bir diyor. Bismillahi Allahu Ekber'den sonra اَشْهَدُ illa Allah ve اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَرُ اَنَّا ve عَبْدُهُ diyor. Hacer-i lisanı haliyle ya muhyetin şahadetini mahfuz tutuyorum kıyamet gününde imanına şahit olacağım dedi diyor. Hocam yani o kadar tuhaf şeyler söylüyorsun ki 20. asır akıl asrıdır, mantık asrıdır, ilim asrıdır, fen asrıdır, teknik asrıdır. Bir taştan böyle cevabın geleceğini falan kapı Caminin 5000 cevabına ne kadar rahatla anlatıyorsun? Muhtemelen Müslümanlar, baya neredeyse bu ilim ve tenli, bu icat ve ilişkileri yapanlardan Allah onların Müslüman kılarak razı olsun, zira şimdi bizim işimizi o kadar kolaylaştırdılar ki Muhtemelen Müslümanlar, sevdiğin düğmesini çeviriyorsunuz, İçerisinde ne adem var, ne kalem var, ne ses var, ne sağlık ne bir şey var Muhtemelen Müslümanlar. Banta ses kaybedilmiş, taşla bant arasında kinyet, yani kalın madde olarak, katı madde olarak bir farkı yok. İkisi de ruhsuzdur, ruh sahibi değildir. İçerisinde bir hayat seyran etmiyor muhtemesim olarak. Bank'tan 50 sene evvelki hocamızın hukbesini, 40 sene evvelki arkadaşımızın artık hıta dinler hale geldik. Ben bunu gösterdi bize. Radyo peza bilhassa teyip televizyonda hem konuşturuyor hem de görüntüsünü veriyor var Amerika'dan Japonya pek yoluyla, samadan aktarmak suretiyle hem konuşuluyor maddenin içerisinden, taşın, demirin, camın içerisinden, kablonun içerisinden şu kadar 1000 voltajlı voltluk elektriği vermek suretiyle görüntüsü de veriyor. Efendim 20. as'ın midesi şarap dolu çorbacısı bunları bize veriyor, seyrettiriyor da Kainatın yüce kudret sahibi Hacir i Esnettem, Aklı Nisan, Akser-i Esnettem, Akser-i Esnettem, Akser-i Esnettem, akser Çok şey mi bu? Hatırınızı dilerim efendim. Kembe tekniğe ben de sizin kadar hakikaten önem veriyorum yani. Asrın şaplarını, yazısını, yeniliklerini takip eden bir kardeşiniz olarak söylediğim şeyi tek de semavi böyle havadan uçurarak geçeren bir hoca değilim. Allah'a hamd ediyorum, Cenab-ı Hak bugün İbniye'ye büyük imkanlar vermiştir. Ama niçin biz yapmıyoruz? Meyhanede ayyaşlık, kahvehanede kumar, o öbür tarafta vahvetle meşgul olmadansa tüm bunları bırakıp Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı seninle, ben size evvelce söyledim bu terem bir Türk, iki Alman zekasına sahiptir, diyor bir kardeşim. Almanya'da uzun zaman kalmış, bir Türk, en az iki Alman zekasına sahiptir. Daha çok çalışmamız lazım, daha çok gayret etmemiz gerekir, millet ve daha fazla sevmeliyiz. Kurathaneler, meyhaneler, kumarhaneler ve en sari yerler ilim yuvaları haline, mektebeler yani tüm haline gelmediği memleket evladı geçirdiği müsaade olarak daha fev adımlarla muaşır ve biriyetin önünde. Cenab-ı Hakk'ın Lutrana'yı ve muhsav olmalıyız. Sübhane Rabbike Rabbin İzzetamma Eslum ve selam verilmişselim ve elhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.